mazeret ve çareleri kalmadı. 24. Ayet Bak, kendilerine karşı nasıl yalan söylediler. Allah'a karşılık uydurmuş oldukları şeyler de, kendilerinden ayrılıp kayboldu. 25. Ayet Onlardan seni, Kur'an okurken kasıtlı dinleyenler vardır. Ebu Süfyan, Velid bin Muire, Ebu Cehil, Nadır, Utbe, Şeybe gibi.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 ve bunun için de hayatı bu dünyadan ibaret sayanlar az da olsa her devirde bulunmaktadır. Bunlar beş duyu ile algılanmayan şeyleri reddederler. Tabiatı, doğayı yaratıcı kabul ederler. Bunlara naturalist, dehre denildiği gibi her şeyde maddeyi esas aldıkları için materyalist de denilmiştir. Bunlar gözleri madde sınırını aşmayan, gönülleri hidayet ışığına ulaşamayan, aklı araç değil,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 Orda durma. Eğer şeytan sana bunu unutturursa, hatırladıktan sonra hemen kalk, artık o zalimler topluluğuyla oturma. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali. El-İns Suresi 1 ila 68. ayetleri dinlediniz. Meali okuyan Erol Eren. Dipnotlar Fatih Öz